484 numaralı konu, Müslümanları Şam'a gönderirken Hazreti Ebu Bekir'in bir konuşma yapması. Evet, Hazreti Ebu Bekir, Şam'a gidecek orduyu uğurlarken kalktı Allah tealaya ya Hamdüsen alır getirip Şam'ın fethedileceğini müjdeleyerek şunları söyledi: Orayı fethettiğinizde mezcler inşa edeceksiniz, insanlar sizleri sadece toprak istilacıları olarak tanımayacaklardır. Şam diyarı bolluk ve bereket ülkesidir. Orada çok bol yiyecek bulacaksınız. Sakın oburluk yapmayınız.